Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnelhamdülillahi neahmeduh. Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nauzu billahi min şurur enfüsina ve min seyyate amalina. Men yehdihillahu fe la muzillelah ve men yudlil fe la hadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ema abad. Fe inne hadis hadithi kitabullah ve khayral hedihedi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâir. i̇banet Suğra kitabında 281. maddeden devam ediyoruz. Müellif Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla ilgili bölümde e, devam ediyor. Allah Azze ve Celle ayağını cehenneme koyar, o da yeter yeter der. İbn-i Batt'a bunu El-Ibane'de Ebu Hureyri Radyalan'ta rivayet etmiştir. Bukhar ve Müslim'de Enes Radyalan'ta rivayet etmişlerdir. 282. Kulların kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. İbn-i el El-Ibane'de bunu Nebi ve Vesselam'ın ashabından bir topluluktan rivayet etmiştir. Ayrıca Müslim İbni Amr Radyalanma'dan rivayet etmiştir. 283. Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Arşın tıpkı yeni eğerin sesi gibi bir sesi vardır. Bir çatırdama gibi e, gıcırtısı vardır. Bunu İbn-i Kübra Kübra'da Ömer radıyallahu anh'den rivayet etmiştir. Abdullah bin Ahmet es-sünnede, İbn-i Asım yine es-sünnede rivayet etmişlerdir. ki Ahmet, Darimi, Ziyaül Mahdisi, Etteşli, El-Heysemi ve başkaları hadisin sahibi olduğunu söylemiştir. İbn-i Teymiye, Mecmul Fetavada ehl sünnetin çoğunluğu bunu kabul etmiştir der. 284. Allah Azze ve Celle zürriyeti Adem'in sırtından sağ eliyle almıştır. Onun iki eli de sağ ve mübarektir. Sonra bu bunun içindir, hiç umursamam demiştir. Bu birçok lafızla rivayet edilmiştir. Sahabeden Ebu Abdullah radiyallahu anh'den Rivatine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur, Allah sağ eliyle bir, bir hapas aldı, diğer eliyle de bir hapas aldı, sonra bu bunun içindir, yani cennetlikliktir, sonra bu bunun içindir, bu da cehennemliktir, bunlardan ben sorumlu değilim buyurdu. Ahmet bin Hamber e, rivayet etmiştir, ayrıca İbn Hamur radiyallahu anh'a Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurdu rivayet etmiştir, Adaletli davrananlar Allah'ın katında Rahman Azze ve Celle'nin sağında nurdan minberler üzerindedir, onun iki eli de sağdır. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ayrıca İbn-i İbanetül Kübra'da rivayet etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin Adem'in zürriyetinin onların sırtlarından aldığına ve onları bir fırka cennete, bir fırka cehenneme olmak üzere, iki fırkaya ayrılığına dair iman diye bir başlığı açmıştır. 285-100 çirkin görülmez. Zira Allah Adem'i kendi surete üzere yaratmıştır. Bunu İbanetül Kübra'da, Allah'ın Adem'i keyfiyetsiz olarak kendi suret üzerine yaratma iman babında şu lafızla rivayet etmiştir. Yüzü çirkin görmeyin çünkü Allah Azze ve Celle Adem'i Rahman sureti üzere yaratmıştır. Bunu Abdullah bin Ahmet es de rivayet etmiştir. Ahmet bin Hamber ve İshak bin Rahüye bunun sahibi olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca Bukhar ve Müslim Ebu Hureyri anhu) şöyle rivayet ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Azze ve Celle Adem'i kendi sureti üzere yarattı. İbn-i beyan telbisil i Cehmiye'de şöyle diyor. Üç nesildeki selef arasında zamirin Allah'a ait olduğunu söyleme hususunda bir görüş ayrılığı yoktu. Yani sahabe tabin, tebe tabin buradaki kendi surete üzere yarattığıdaki zamirin Allah'ın sureti üzere yarattığı olduğu şekilde ittifak vardı. Zira birçok sahabiden birçok tarik ile edilmiştir. Bütün hadislerin siyahı da buna davet etmektedir. Yine şöyle demiştir. Cehmiye 3. yüzyılda yaygınlık kazanınca bir taife zamirin allah Teala'dan başkasına döndüğünü söyledi. Yani Adem'i kendi suret üzerine, Adem'in suret üzerine yarattı diyerek böyle e, tahrif ettiler. Yine Musannif İbane Tül Kübra'da Ebu Bekür el-Merruzi'nin şöyle denir duat etmiştir. Ebu Abdullah'a, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Adem'i kendi sureti üzerine yaratmıştır hadis hakkında ne diyorsun diye sordum. Dedi ki, Ameş şöyle demektedir. Habib bin Nebi Sabit'in Ata'dan on da İbn-i Ömer'den, da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayetine göre o şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Azze ve Celle Adem'i Rahman suret üzere yaratmıştır. Biz de hadisi hadisin söylediği gibi söyleriz. Yine Ebu Abdullah'ı yani Ahmet bin Ambel'i kendisine muaddislerden birinin onu kendi suret üzere yani çamur suret üzerine yarattı dediğinin zikredilmesi üzerine bu cehmiyenin sözüdür derken işittim. Yine Ebu Talib'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebu Abdillah'ı, yani Ahmet bin Hanbel'i şöyle derken istedim. Kim Allah Adem'i, Adem, Adem sureti üzere yarattı derse cehmidir. Adem'i yaratmadan önce onun ne sureti vardı ki? Bu mesele hakkında Eddeşli'nin İspatül Haddilillah adlı e, risalesine bu kitabın e, dipnotlarını yazan şahıs ona da talik düşmüş ve e, açıklamaları yapmıştır. Ayrıca Tüeciri'nin Akide Tu Ehlil İman fi Hadisi Kalık Ademe Ala sureti Rahman isimli eserine, Evolution Difa'u ehli Sünneti Bel İman an Hadisi Kalık Ademe Ala sureti Rahman isimli eserlerine bakınız. Yine Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurmuştur: Rabbimi şu surette gördüm. Bunu Ahmet İbnü Beyasım es sünnede Abdullah bin Ahmed es sünnede el-Kâî İbn Abbas radiyallahudan o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden Rabbimi gördüm lafzıyla muhtasar olarak rivayet etmişlerdir. Ayrıca Hallal'ın es sünnesinde Taberani'nin es sünnesinde beyanüt Telbisi Cehmiye'de geldi üzere Darekutni er-Ruyye'de el el-Hallal'ın kölesi es sünnede yani Gula Muhallal es sünnede eee Kadı Ebu Ya'la iptalü't-tevilatta Beyhaki el-Esma ve Sıfat'ta rivayet etmiştir. Bunların hepsi El-Esved bin Şazan, o Hammad bin Seleme'den, o Katade'den, o İkrim'den, o i̇bn Abbas radıyallahu anh, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den tarik ile rivayet etmiştir. Bu hadisleri sahabeden sika kimseler ve onlardan sonra gelen büyük alimler rivayet etmiştir. i̇bn Ömer, Ayşe Ebu Ureyre, i̇bn Abbas, Cerir bin Abdillah ve Enes bin Malik radıyallahu anh, onlardandır. 287. Allah Tebârik ve Teâlâ her gece dünya semağına iner, nüzul eder ve İbanetül Kübra'da Musallif riad etmiştir. Ee, yine sahabeden bir topluluktan gelmiştir. Bukhar ve Müslim'de mevcuttur. Kevseç mesailinde şöyle demiştir. Ahmet bin Hanbeler, Rabbimiz Azze ve Celle her gece, gecenin sonuçta birinde dünya seman'a iner. Sen bu hadisleri söylemiyor musun dedim. O da bunların hepsi sahihtir diye cevap verdi. İshak yani İbni Rahüye'de şöyle dedi. Bunların hepsi sahihtir. Bunları ancak bir bidatçı ya da zayıf görüşü bir kimse terk eder. Bunlardan herhangi birisi hakkında nasıl ve neden diye sorulmaz. Kudrete teslim olunur ve gayba iman edilir. Akılların bilmekten aciz kaldığı her bir şey hususunda ilim ve hidayet, ona iman etmek, teslim olmak ve söyledikler hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmektir. Bu ilmin aslı ve hidayetin ta kendisidir. Bu hadisler ve benzerler hususunda kıyas yapılamaz. Bunlar misallerle ve örneklerle karşılaştırılamaz. Taus Rahimullah şöyle demiştir. İşleri güçleri tartışmak ve kıyas yapmak olan olanlar rüyeti inkar edip sünnete muhalefet edinceye kadar tartışmaya ve kıyasları yapmaya devam ederler. Bunun Lalka'yı rivayet etmiştir. 288. Sonra İsa bin Meryem aleyhisselam gökten yere ineceğine, haçı kıracağına, domuzu öldüreceğine ve davetin tek olacağına iman etmek gerekir. Yani bu da itikat esaslarındandır. Bukhari ve Müslim Ebu Hureyli radiyalanından rivayet ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Meryem'in oğlu aranıza adaletli bir yönetici olarak inmedikçe, haçı kırmadıkça ve domuz öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Evet, Acurri, Eşşeriya da bununla ilgili bir başlığı açmıştır. 289 Deccal de bu ümmetin sonunda kesinlikle çıkacaktır. Gözlerinden biri patlamış üzüm tanesi gibidir. Mekke ve Medine dışında dünyanın her yerine ayak basacaktır. Deccal hadisleri sahih ve mütevatirdir. Hem sayıhainde hem de diğer hadis kitaplarında bulunmaktadır. Bir takım bidadeli bu hadisleri yalanlamıştır. i̇bn Kesir el-Bidaye'de şöyle demiştir. Haricilerden ve cehmiyeden birçok taife, ayrıca muhtezlerinin bir kısmı Deccal'in çıkışını tamamen inkar etmiş, Deccal hakkında var olan hadisleri reddetmiş, bir şey yapmamış, bununla alimlerin bulunduğu dairenin dışına çıkmıştır. Çünkü onlar mütevatir, sahih haberlerde gelen bir şeyi reddetmişlerdir. Zemmül Kelam'da rivayet göre Mutarrif bin Abdillahi Şehir Ramiullah şöyle demiştir. Deccalin takipçilerinin çoğunluğu Yahudiler ve Bidat ehlidir. Bidatçilerin, lalhayi Bidatçilerin, Deccal her habis adamdır dediklerinin aksine Deccalin çıkacağı ve buna imanın gerekli hususunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilenler babı diyerek bir bab başlığı açmıştır. Yani Bidat ehli her kötülük gönderi e, Deccal'dir. Deccal'le hasredilen odur. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, haber verdi. Akhir zamanda çıkacak Deccal'i inkar etmek suretiyle böyle söylemişlerdir. Ona reddi olarak bir e, bab başlığı açmıştır Larka'yı. 290 e, ondan önce İsa Aleyhisselam onu, yani Deccal'i Filistin topraklarında bulunan Remle'ye bir mil uzaklığındaki Doğu Lüt kapısında öldürecektir. Nevas bin Seman radıyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesselam, İsa aleyhisselam ve Deccali söz konusuydu ki O Dimeşk'ın doğusunda beyaz minareye iki parçalı boyalı elbise içerisinde ellerini iki meleğin kanatlarına koymuş halde inecek. Başını eğdiğinde sudanlar kaldırdığında inci gibi su aşağıya süzülür. Onun nefesinin kokusunu alan her kafir mutlaka ölür. Onun nefesi gözünün ulaştığı yere kadar ulaşır. Onu yani Deccali arar ta ki onu lüt kapısında bulur ve öldürür. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah düşmanı onu gördüğü zaman yani Deccal İsa aleyhissalatü vesselam gördüğü zaman tuzun suda eridi gibi erir. Eğer onu bırakırsa geberesiye kadar erir durur. Fakat Allah onu onun eliyle öldürür ve kanını onun onlara onun mızrağında gösterir. Bunu da müslim rivayet etmiştir. 290 sonra ölüm meleğine O'nun ruhları kabz ettiğine, sonra ruhların kabirlerde cesetlere geri döndürüldüğüne iman etmek gerekir. 291. Sura üfürüleceğine de iman etmek gerekir. Sur, içine İsrail aleyhisselamın üfürüleceği bir boynuzdur. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesam Sur içine üfürülen bir boynuzdur buyurmuştur. Bunu Ahmet bin Anbel ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. 292. Allah, Musa ile gerçekten konuşmuştur. İbrahim'i de Halil, dost edinmiştir. Kassab-el-Kerci, Nuketul ül Kur'an'da şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle, Musa ile gerçekten konuştu. Nisa 164. Bu, Cehmiye'nin aleyhine bir hüccettir. Evet, bu, onların aleyhindeki en büyük hüccetlerden biridir. Onlar, Allah'ın kelamının mecazi manada olduğunu delil getirirler. Halbuki mecaz, maslar ile tehkit edilmez. Allah Azze ve Celle, gördüğün üzere bunu tehkit etmiş teklim sıfatını getirmiştir. Teklim lafzıyla zikretmiştir. Berbehari şerhüsüne de şöyle demiştir. Tur gününde Musa bin İmran ile konuşanın Allah olduğuna, Musa'nın Allah'tan kelamı başkasından değil, ondan kulaklarına ulaşan bir ses ile iman etmek gerekir. Kim bundan gayrısını söylerse azim olan Allah'a kafir olmuştur. Acurri Eşşeriya da şöyle demiştir. Kim Allah Azze ve Celle'nin Musa ile konuşmadığını söylerse Kur'an'ın nasını reddetmiş ve azim olan Allah'a kafir olmuş olur. Onlardan biri Allah ağaçta bir kelam yarattı da onunla Musa ile konuştu derse ona şöyle denir. Bu küfrün ta kendisidir. Çünkü o kelamın yaratılmış olduğunu söylemektedir. Allah Azze ve Celle bundan yücedir. Eğer o bir yaratılmışın rububiyet iddiasında bulunduğunu söylemiş Olmaktadır yine bu kimse şüphesiz. Bu en çirkin ve iğrenç sözlerdendir. Yine ona şöyle denir. Ey mülhid, Allah'tan başkasının şüphesiz ben Allah'ım demesi mümkün müdür? Bunu söyleyenin Müslüman olmasından Allah'a sığınırız. Bu kafirdir. Tevbe etmesi istenir. Tevbe eder ve çirkin görüşünden dönerse ne âlâ? Değilse imam onu öldürür. Yani yönetici onu öldürür. İmam onu öldürmeyecekse tevbe etmesini istemez. Onun mezhebinin o olduğu bilinir terk edilir, kendisiyle konuşulmaz, kendisine selam verilmez, arkasında namaz kılınmaz, şahadet kabul edilmez, Müslüman ona kızını vermez. Halqu'l-Efal <gülüyor> libatta Buhari, İbanede İbn Battah ve başkaları Habib bin Ebi Habibin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Halid bin Abdullah el-Kasri Kurban Bayramı günü da bize bir hutbe verdi ve şöyle dedi: Ey insanlar, dönülme kurbanlarınızı kesin. Allah bizden ve kabul buyursun. Ben elcaat bin Dirhem'i kurban edeceğim. Çünkü o Allah'ın İbrahim'i halil edinmediğini ve Musa ile gerçekten konuşmadığını söylemiştir. Allah elcaat bin Dirhem'in söylediğinden münezzehtir. Sonra indi ve onu boğazladı. Kasabel el kercir Rahimullah Nukhetul Kur'an'da şöyle demiştir. Allah İbrahim'i halil edindi. Nisa 125. Bu cehmiyen aleyhine bir hüccettir. Bana onların buradaki haliyle fakir manası yükledikleri ulaştı. Sanki Allah onu kendisine fakir, muhtaç kıldı manasında yorumladılar. Onlar hanın dammelenmesiyle hullenin kendilerine gerekli kıldığı şeyden kaçmak için hanın fetalanmasıyla halleye meyletmişlerdir. Onların buna burada fakir manasını yüklemeleri cehalette ileri gitmekten ve akıl eksikliğinden başka bir şey değildir. Çünkü burası İbrahim aleyhisselamın fazletinin zikredildiği bir yerdir. İbrahim Aleyhisselam nasıl kendisinden önceki bütün insanlarla paylaştığı bir şeyle ölmüş olabilir. Zira biz onlardan Allah'a fakir, muhtaç olmayan kimseyi bilmiyoruz. Yani bu İbrahim Aleyhisselam için bir özellik olmazdı fakir manasında olsaydı, muhtaç manasında olsaydı. Hem İbrahim'in gerek nübüvvet öncesinde, gerek nübüvvet sonrasında Allah'a muhtaç olmadığı bir zaman mı vardı ki Allah onu sonradan kendisine muhtaç kıldı? Ben miskinlerin ne zaman lugat sındıklarını gördüyse mutlaka lugat'in yolunu şaşırmışlar ve kaçıklarından daha çirkinini ortaya atmışlardır. 293 İsa bin Meryem Allah'ın ruhu ve kelimesidir. İmam Ahmed er el-Rabdall el-Cehmiye de şöyle demiştir: Hristiyanlar ve Cehmiye İsa meselesinde Allah üzerine yalan söylemişlerdir. Şöyle ki Cehmiye İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Ancak onun kelimesi yaratılmıştır demiştir. Hristiyanlar ise İsa Allah'ın zatından olan ruhudur. Allah'ın Allah'ın zatından olan kelimesidir. Tıpkı şu parça şu elbisedendir dendiği gibi demiştir. Bizse şöyle diyoruz. İsa kelime ile olmuştur. Değilse İsa bizzat kelime değildir. Allah'ın ondan bir ruhtur buyruğuna Nisa 171 buyruğuna gelince o şöyle demektedir. Ondaki ruh onun emrinden idi. Tıpkı onun şu buyruğunda olduğu gibi. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsini kendisinden olmak üzere size musahhar kıldı. Câsiye 13. Yani kendi işinden, kendi emrinden olmak üzere. Allah'ın ruhunun manası, O'nun Allah'ın kelimesiyle yarattığı bir ruh olmasıdır. Tıpkı Allah'ın kulu, Allah'ın seması ve Allah'ın arzı dendiği gibi. Yani e, tekrim için söylenmiştir o. Ölüleri diriltmiş, yani İsa Aleyhisselam, ölüleri diriltmiş, körü ve alacalı iyileştirmiş, çamurdan kuş yaratmıştır. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin kudreti, meşeti ve iradesiyle olmuştur. 294, Allah Azze ve Celle'nin Adem'i eliyle yarattığına, Firdevs cennetini eliyle diktiğine iman etmek gerekir. Abdullah bin Haris radiyallahu anh rivayeti, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Allah Azze ve Celle üç şeyi eliyle yaratmıştır. Ademi eliyle yaratmıştır. Tevratı eliyle yazmıştır. Tirdevesi eliyle dikmiştir. Bunu Darıkutni es sıfatta İbn-e Bit Dünya Sfatül Cennede rivayet etmiştir. İslamda zayıflık vardır. Metninin şahitleri bulunmaktadır. Bunlardan biri Ennakt al merisi de Darimi'nin Acurri'nin ve Lalqay'nin sahip bir isnad ile i̇bn radyalanmadan Ömer radıyallanmadan rivayet ettiği şu hadistir. Allah dört şeyi eliyle yaratmıştır. Arşı, kalemi, adeni ve ademi. Sonra mahlukatın kalanına ol demiş. Onlar da olmuştur. Bunun gibi bir şey re'ye dayanarak söylenemez. Bu yüzden eser yani İbn-i Ömer radıyallanmadan gelen bu söz merfu. Allah Resulü söylemiş hükmündedir. Bu babda, bu manada seleften rivayet edilenler e, çoktur. Bunların tahrici Abdullah bin Ahmet'in Es-Sünnesi'nde mevcuttur. Ayrıca Acuri'nin Kitab-ı Şeria'da Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'ı eliyle yarattığına, Tevrat'ı Musa'ya eliyle yazdığına ve adın cennetini eliyle yarattığına iman babı diye bir bab başlığı koymuş. ilgili rivayetleri zikretmiştir. 295. Şu rivayete de iman etmek gerekir. Ey Ademoğlu, beni nefsinde an. Zikret ki seni nefsimde anayım. Beni bir toplulukta an ki ben seni içerisinde andığın topluluktan daha hayırlı bir topluluk içerisinde anayım. Bunu Ebu Yala ve İbn-i İbban Ebu Hurey rivayet etmişlerdir. Bukhar ve Müslim Ebu Hurey Radyalan'tan şu lafıza rivayet etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim. Beni andığı zaman onunla beraberim. Beni kendi nefsinde içinden anarsa onu kendi nefsimde anarım. Beni bir topluk içerisinde anarsa onu onlardan daha hayli bir topluluk içerisinde anarım. Bana bir karşı yaklaşırsa ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ona bir kulak yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ona koşar adımlarla gelirim. 296 Şu i̇vâdede iman etmek gerekir. Kim bana bir karşı yaklaşırsa ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ona bir kulak yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ona koşar adımlarla gelirim az önce geçmişti. Bukhari-i Müslim'in rivayetinde geçiyor. 297 Rabbin sabresi olmayan gence şaşırdı. Rivayetine de iman etmek gerekir. Ahmet bin Hanbel Es-Sünnede İbni Yasım Ebu Ya'la rivayet etmişlerdir. Ee, İsna-ı Hasendir. sabresi olmayan yani eğlenmeyen kanı kaynamayan genç demektir. 298 yine o Rabbimiz hallerinin değişmesi yakın olduğu halde kullarının ümitsizliğe düşmesine güldü buyurmuş. Bir adam da gülen bir Rabbin hayrından asla mahrum kalmayız demiştir. Bunu e, İbana Kübra'da ayrıca Ahmet ve i̇bn Mace Ebu Rezin radyalant'ten rivayet etmişlerdir. Ebu Rezin şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Rabbimiz hallerinin değişmesi yakın olduğu halde kullarının ümitsizliğe düşmesine güler. Yani Kullar bir fakirlik veya sıkıntı halindeyken ümitsizliğe düşerler. Halbuki onların yakında durumlar değişecek, iyiye dönüşecektir. Allah Azze ve Celle bunu bilmektedir. Bu yüzden onların bu hallerine güler. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü, Rab Azze ve Celle güler mi? Evet buyurdu. Bunun üzerine ben gülen bir Rabbin hayrından asla mahrum kalmayız dedim. Hadis Abdullah bin Ahmet'in Es-Sünnesinde de geçmiştir, sayıttir. İbn-i Bat'ta, ee, şöyle demiştir, Lugatçı Ebu Amir Muhammed bin Abdülvahide Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimiz kullarının hallerinin değişmesi yakınken ümitsizliğe düşmelerine güldü buyruğunu sordum. Dedi ki, bu hadis bilinen bir hadistir. Bunu rivayet etmek sünnet, buna taan ile itiraz etmek bidattır. Buradaki gülmeyi tefsir etmek, gereksiz bir yükün altına girmek ve haktan sapmaktır. Onun değişmesinin yakınlığı buyruna gelince bu onun size olan rahmetinin ve karşılaştığınız zararı gidermesinin hızı demektir. Yine İbn-i şöyle diyor. Allah Teala'nın güldüğü de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sayı olarak rivayet edilen müminlerin rivayetini kabul etmeleri ve muhalefet etmemeleri gereken adalet sahibi kimselerin rivayet ettiği hususlardandır. Bunu ancak alimlerin nezdinde hali kınanmış, zemmedilen fırkaların ve terk edilen mezheplerin içinde bulunan bir bidatçı ret ve inkar eder. Allah bizi de siz de rahmetiyle her türlü bidatlerden sapıklıktan muhafaza buyurur. Sonra vakit bin sabre hadisini rivayet etmiştir. 299. Yine o dehre söy Zira Allah dehrin ta kendisidir buyurmuştur. Müslüm Ebu Ureyre radıyallahından rivayet etmiştir. Kadı Ebu Ya'la İptalut Tevlata şöyle der. Bil ki Ebu Bekir el-Hallal şöyle dedi. Bana Bişir bin Musa el-Esedi tatil etti. Dedi ki Ebu Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'e Dehri sordum. Bu konuda bana bir cevap vermedi. Bundan anlaşılan Ahmet'in bu hadisin zahirini almakla yetindiği, Dehir ismini Allah subhanehu hakkında kullanmaktan geri durduğudur. <gülüyor> Hanbel bin İsak şöyle demiştir. Harun el-Hammalı Ebu Abdullah'a Abdullah şunu söylerken işte, yani Ahmet bin Hanbel'e Mekke'de Süfyan bin Uyeyne'nin yanındaydık. Bize Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Dehre sövmeyin buyruğunu tahdis etti. Bunun üzerine Fetih bin Seyil kalkıp ey bu Muhammed sen ey değer biz rızıklandır diyor musun diye sordu. Yani Allah'a ey değer diye sesleniyor musun diye sordu. Bunun üzerine Süfyan'ın yakalayın şunu bu cehmidir dediğini işittim. Adam da kaçtı. Ahmet bunun üzerine şöyle dedi. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen haberleri reddediyorlar. Bizse bunlara iman ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü reddetmiyoruz. Bundan anlaşılan İmam Ahmet'in hadisin zahirini aldığıdır. Onun bizse bunlara iman ediyoruz sözünü sadece bu hadise değil sıfat haberlerinin tamamına racı olması da ihtimal dahildedir. Ebu Abdullah İbn Hamid Raymolla bu halde hakkında kitabında e, zikretmiş ve Allah'ın değeri olarak isimlendirmesi caiz değildir demiştir. Böyle diyenler var. E, bu konuda Sayit Katalisti kitabında e, Allah et et daimdir diyerek. E, lafsıyla Ebru'ya radyodan interview rivayeti zikretmiştik. E, Nuaym bin Hammad rahimeullah gibi seleften bazıları e, Allah azze ve celle için Dehir ismini kullanmışlardır ve bu Dehrin eee et daim manasında olduğunu söylemişlerdir. Nitekim zikrettiğim hadis et Dehir kelimesini et daim e, ismiyle açıklıyor. Yani etdaim ismi eee et Dehir ismiyle aynı manadadır. Yani sürekli kalıcı manasında. Ee, İbn-i Hazm Allah Azze ve Celle'nin isimler arasında zikreder. Çünkü hadiste e, fe inallaha huvettar e, buyruluyor. Burada sonrakiler işte bu Allah Azze ve Celle isim olarak e, isnadı caiz değildir diye değişik yorumlar yapmışlardır. Bu doğru değil. Yani e, biz burada ispat veya nefiden geri dururuz. Çünkü ispat da nefide delil olur. Allah Azze ve Celle hakkında Ettaim ismini ispat ederiz. Ettehir aynı manada olan. Evet. Ebu Ubeyt şöyle demiştir. İslam ehlinden herhangi birinin bunun manasının cahili olması söz konusu olamaz. Şöyle ki tatil ehli bunu Müslümanların aleyhine delil olarak getirmektedir. Onlardan bazıları bunu delil getirip görmüyor musun Allah dehrin ta kendisidir diyor demiştir. Bunun doğru yorumu şudur. Araplar başlarına gelen ölüm, ihtiyarlık ve telef gibi musibetler esnasında dehri yerer ve ona söylerlerdi. İşte feleye sövmeleri gibi. Dehrin musibetleri onlara isabet etti, dehr onları yok etti, dehr onların başına indi derlerdi. Böylece bunlar yapanın dehir olduğunu yani zaman olduğunu söylerler ve bu sebepten dolayı onu kınarlardı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem size bu şeyler yapana ve bu musibetleri başınıza getirene sövmeyin. Çünkü bunları yapana sövdüğünüz zaman sövgü Allah azze ve celle'ye varır. Çünkü bunlar yapan dehir değil Allah'tır buyurmuştur. Üçcüz Gök ile yer arasında 500 yıllık yürüme mesafesi vardır. Her bir göğün kalınlığı da bu kadardır. Her bir göğün arası da bu kadardır. Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh'ın hadisine işaret edilmektedir. Bu hadiste şöyle geçer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gökle yerin arasının ne kadar olduğunu biliyor musunuz buyurdu. Biz de Allah ve Resul Dahi iyi bilir dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu İkisinin arasında 500 yıllık yürüme mesafesi vardır. Her bir gök arasında da 500 yıllık yürüme mesafesi vardır. Her bir göğün kalınlığı da 500 yıllık yürüme mesafesidir. Yedinci göğün yukarısında en aşağısıyla en yukarısının arasında gökle yer arası kadar olan bir deniz vardır. Bu meşhur evâli dağ keçileri hadisidir. Bunu Ahmed Ebu Davud, Tirmizi, es-Sünne'de İbn Biyasım, İbnü'z-Zeymî rivayet etmiştir. Cuseykani El Ebâtıl'da sahih bir hadistir demiştir. Zehbi el-Arş'ta bunu Ebu Davud Hasen'in üzerinde Hasen bir isnadla rivayet etti demiştir. İbn Teymiyye mecmul fetavada hadisin zayıf olduğunu söyleyenlere reddiye vermiştir. İbn Battah da Kübra'da e, bunun benzerini İbnü's-Sırad yalancı mevkuf olarak rivayet etmiştir. E, Zehbi el uluda İbn Mes'ud rivayetini e, isadı sahih demiştir. Bütün bu hadisler ve benzerleri geldiği gibi kabul edilir. Bunlara itiraz edilmez. Bunlara karşı misaller getirilmez. Bunlar tartışma konusu yapılmaz. Alimler bunlar rivayet etmiş. Onların büyükleri bunları kabulle karşılamış. Bunların tefsirini, yorumunu sormamış. Bunları bilmenin onların manaları hakkında konuşmamak olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Evet. İbn-i Battay Banatü şöyle diyor, ''Biz bu konudaki hadislere iman ediyoruz, onları ikrar ediyoruz, keyfiyet ve mana söz konusu olmaksızın geldiği gibi kabul ediyoruz. Ancak onun nefsini vasfettiği şey başka.'' Yani Allah Azze ve Celle bu sıfatı açıklarsa o başka. Musannif'in sıfat naslarının manaları hakkında konuşmaktan sakındırmaktaki maksadı, cehmiyeden, eşarilerden ve diğer fırkalardan, tatil ve tahrif ehlinin ortaya attığı manalardan ve tefsirlerden sakındırmaktır.'' Onun maksadı tevvit ve teçhil ehlinin, yani isimlerin hakikati, bu sıfatların hakikati Allah'a havale edilir diyen müfevvide fırkasının ve teçhil ehlinin, cehalet elinin iddia ettiği gibi, yani Allah'ın bu sıfatları bilinmez, isimleri ve bu sıfatları bilinmez diyen kimselerin iddia ettiği gibi sıfat kendisiyle tesir yapılacak manaların olmadığı değildir burada kastedilen. Onun buradaki sözü mücmeldir, kapalıdır yani müellifin, daha önce sıfat nasları hakkında söyledikleri bu sözü açıklamaktadır. O daha önce şöyle demişti. Haklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve ya da ümmetin alimlerinden sözü şifa ve hüccet olan birinin tefsir ettiği harc olmak üzere tefsirlerde bulunulmaz. Göl'de gibi Musannif, sıfat naslarının kendisinden anlaşılan bir tefsiri ve manası olduğunu söylemiştir. Fakat bu tefsir, Tatil ehlinin ve fasit tevillerde bulunanların sözlerinin naksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ya da kelamına itibar edilen alimlerden birinden gelmiş olmalıdır. Allah azze ve celle'nin sıfatlarının tefsiri hususunda tatil ehlinin ve fasit tevillerde bulunanların sözüne itibar edilmez. Çünkü bu hakikatte İbn Mende rahimoullah Er-Reddal cehmiye kitabında dediği gibi kelamı olması gereken yerden başka yere kaydırmak ve sıfatları yalanlamaktır. Tevhid hadis asabının nezdinde bir nevi yalanlamadır. Musannef'in El ibane kitabı sıfatnasdan manalarını açıklanmalar açıklamalarla ve tefsirleriyle doldurur. Mesela İbn Battah şöyle demiştir. Cehmiye onun işitmesinin manası görmesidir dedi. Allah ise kitabında onları yalanladı ve dedi ki: Korkmayın şüphesiz ben sizinleyim işitirim ve görürüm. Taha 46 buyurdu. Böylece ikisinin arasını ayırdı. Onların görmenin manasını bilme olarak söylemelerine gelince Allah Azze ve Celle bilme ile görmenin arasını ayırarak onlar yalanlamıştır. Yine şöyle demiştir. Cehmiye dedi ki onun Rablerine bakarlar kıyamet 23. ayetin manası şudur. O bununla ancak beklemeyi kastetmiştir. Yani nazarayı intizara çevirmişler. Böylece onlar bu tevil ile bütün Arap lügatlerine muhalefet ettiler. Sonra bakmakla beklemek arasındaki farkı ve bu ayette kasleden ancak Allah Teala'ya bakmak olduğunu uzun uzun beyan etmiştir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah hiçbir şeye Kur'an'ı açıktan name ile okuyan bir Nebi'ye kulak verdiği gibi kulak vermez buyruh hakkında. Şöyle demiştir. Ma ezinenin manası ma isteme adır. Yani uzun kulak vermek manasındadır. Onun sıfat manalarının beyanı hususunda birçok sözü vardır. Sözü uzatmamak için bunları zikretmedim. İbn-i Battan'ın bu sözleri açık bir şekilde muhavvida'nın kendilerini selefe ve sünnet imamlarına nispet etmeleri hususlarındaki yalanlarına, onların fitne çıkarmak için selefin ve sünnet imamlarının bazı sözlerini delil getirip diğerlerine bakmadıklarına delalet etmektedir. El İhticaç Bil Asaris Selefiye Ala İspat-ı Sıfatil İlahiye kitabında muhavvideye reddiye ve mezheplerin bozukluğunu beyan hususunda tam bir bölüm açtım. Tıpkı İbn-i onlar hakkında dediği gibi, sünnete ve selefe uyduklarını söyleyen tefviz zehlinin görüşü, bidat ve ilha delinin en şerli görüşlerindendir orada sıfatları tafid etme görüşün, yani Allah'a havale etme görüşünü selef salihine nispet edenlerin hatasını ve bu nispetin doğruyu birçok kötülüğü açıkladım diyor e, kitabın muhakkiki. Allah azim 301. madde ile bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhedü en ve